الحمد Rabbil رب العالمين الرحمن الرحيم مالك Malik Yom الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا إلى الحق وإلى جنات النعيم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجدين ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Vallar, umurlar muhdestatı ha, ve kulla muhdeste beda, ve kulla iman dersinin 145. dersindeyiz. İmanın rükünlerindedir. 5. rükün, ahiret gününe iman. Onda da, ahiret günü alametlerindedir. Küçük alametlerdedir. Bundan önce 13 tane küçük alamet işledik. Dedikçe küçük alametler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleridir. Aynen zamanda gelecekten haber veriyor ve verdiği cibi de oluyor. Neden veriyor bize? Uyandırsın bizi. Gaflete düştüğümüzde, alameti gördüğümüzde mucize nedir? Bir tane Müslüman olmuyor, Allah tarafından peygamberine mucize verilir, karşı taraf ikna alır. Bu peygamberdir. Risalesi Allah'tandır. Peygamber şu anda aramızda yoktur ama mucizeleri var. Bize haber vermiş. Onun için bu, biz bu alametleri bilmemiz lazım. Bildikçe imanımız artar. İmanımız artar. Zaten imanımız var elhamdülillah biz Müslüman olarak ama imanımız artar. Deriz evet ahir zaman alameti yaklaştı. Gafletteysak kendimize çeki düzen veririz. O gafletten Resulullah aramızda yoktur. Sözü var. O sözü bile bizi kurtarıyor. Onun için alametler arkadaşlar çok önemlidir. Bunları göreceğiz. İşleyeceğiz. Ondan sonra o alametleri anladıktan sonra fıkh edip güncel hayatımızda canlandıracağız oları. Güncel hayatımızda atrafımıza bakacağız. O alametler çıktıkça biz de ne yapacağız? Ahir zaman yaklaştı. Resulullah'ın sadık sözü doğru çıktı. Biz de ne yaparız? Eğer gafletteysak dinimize döneriz. Eğer sırat müstakimdeysak daha fazla amel yaparız sırat müstakim üzerine kalalım. Bugün 14. ile 15. alamet işleyeceğiz. Bu üçü birbirine bağlı olduğu için aynen hadislerde de geçtiği için. 14. وِلَادَةُ الْاَمَةُ اَمَةِ ve وَالتَّطَاوُلُ fil الْبُنْيَانِ Sonra 15 za'ametul aradil ve irtifâ'ul esâfil minen nâsi alâ khiyârihim Bu on dörtten on işleyeceğiz. Birbirine bağlıdır. 14. diyor ki Resulullah haber veriyor Çöle efendisini doğurur. Ondan sonra bugün olduğunda ne olur? İnsanlar şeyde Bina yapmakta yarış yaparlar. Sonra ne olur? Bu yarışı yapandalar ne olur? Sefih insanlar yani ehil olmayan insanlar üst tabakaya çıkarlar. Ehil olan insanlar itibar görmezler toplumda. Üçü birbirine bağlıdır arkadaşlar. Bu üçü de maalesef Bugün de tam onu yaşıyoruz. Bir kısmı eskiden de olmuş ama bugün de yani çok bariz bir şekilde apaçık bir şekilde bunu yaşıyoruz. Belki bir gün gelir bu daha canlanır bizden gelenler için. Ama bakıyoruz tarihe her tarihte kendisini bu mucize yeniliyor. Her dönemde kendi dönemine göre bu mucizeler canlanıyor. Demek ki bu zatı bile bu haberin bile zatı mucizedir. Her dönemde muminleri uyandırıyor. Hatırlattırıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci haber verdiği şey nedir? Diyor ki, çöle kadınlar kendi efendilerini doğururlar. Yani Çöleler efendilerini doğururlar. Bu neye delalet ediyor alimler diyorlar. Bu delalet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Benden sonra çöle nereden gelir? Çölenin aslı nedir? Savaşlarda esir olan çölelerdir. Bir savaşta kadın erkek esir oldu çöl olur. Onun haricinde hiçbir şekil çöl olmaz de savaşta esir olan bir çöleni sen satın alırsın. Ama bir tanenin savaşın haricinde esir aldın onu köle yapamazsın İslamiyet'te. Bak bu İslamiyet'in de köleye tanıdığı en güzel şeydir. Kölelikten ee, kurtarma hakkıdır. Sadece savaşlarda İslamiyet köleleri ikrar etti. Diğer tarafta hepsini kaldırdı eskiden biliyorsunuz kervanları yolun keserdiler, mallarını alırdılar adamlarını da köle alırdılar gidip köle pazarında satardılar sabaha kadar bağırsa adam ben köle değilim kimse dinlemez onu çünkü esir olarak gelmiştir onun için İslamiyet bunu yasakladı, sadece köle ondan dolayı köle sadece savaşta alındığından dolayı alimler diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem delalet hayyipten haber veriyor benden sonra ümmetim Savaşlar yapacak diğer ümmetlere galip gelecek yer üzerinde yayılacaktır. Yayıldıkça ne olur Çöle esir alır. Elçec kadın esir alır. Kadın çöleler çoğaldıkça ne olur gelir müslümanların evlerinde hizmetçi olur. Yerine de göre o sahibinin şey o eşi de olabilir onunla şey yapabilir, yatabilir ondan çocuk tutabilir. Nikahsız. Zaten çöleni olması savaşta çöleni olması nedir? Allah ona nikah kılmıştır. Nikaha gerek yoktur. Ama hür kadın aldın, Allah'ın izniyle nikah kılacağız. Ama çöle peşin Allah Teala tarafından nikaha kılınmıştır. Savaşçı için. Bu da neye delak edilir? Mücahidin ne kadar önemli bir mekaneti var Allah-u indinde. Savaşa gitmeden bileğinle alsan köleyi, o olur? Senin hanımındır. Allah-u Teala nikahını peşin kırmıştır. İşte alimler diyorlar, bu çöle kadınlar öyle çokalır ki, İslam toplumunda, bu Resulullah neye haber vermiş? İslam yayılır. Yayıldıysa da köle çok çöle çokalır. Çöle çokaldıysa, Bunlar, bu köleler efendilerinden kadın doğurur, erçek doğurur. O erçekler de efendi olur. Efendi olduğunda ne olur? Yani köleler efendilerini doğurdular. Tabii bunun hakkında alimlerimiz çok yorumlar yapmışlar. Ama en raci olanı budur. Ve bunu biz tarih boyuca yaşadık. Abbasiler döneminde bu bayağı bariz şekilde oldu. Abbasiler döneminde, Emeviler döneminde başlamıştır ama Abbasiler döneminde en bariz şekilde yaşandı bu. Musulmanlar ceniştikçe Asya'da, Afrika'da çöle kadınları getirirler, Onların da çocukları oluyordu. Çocukları olan efendi oluyordular. Halifelerin çocukları oluyordu. O zaman ne oluyordu? Çöle kadın efendisini doğuruyordu. Bu da kıyametin bir alametidir. Daha bariz tarihte nerede oldu bu? Bizim Osmanlı tarihinde oldu. Osmanlı padişahlarının, sultanlarının, yerine göre halifelerinin hiçbir zaman hanımları niçahlı değildir. Çok nadir sultan var hanım, niçahlıdır. Neymiş? Hepsi cariyelerden olan çocuklarıdır. Yani bir padişahın şehzadesi cariyesinden olurdu. Zaten cariyesi demesi yüz tane cariye aldı sultan. Savaştan getirdiler onu çöşke. E, Hepsi sultanın halalıdır. İstediğiyle çocuk yapabilir. Ve bütün çocukları zaten böyle oldu. Onlar da efendi oldular. Apaçuk bir şekilde bariz bir şekilde bu yaşandı İslam tarihinde ondan dolayı bu önemli bir meseledir. Ne meselesidir? Burada Resulullah'ın haberi İslam dini bu toprakta yayılır. Ve yayıldı. Bu dünyaya hakim oldular. Müslümanlar. Yer üzerine hepsini hacim oldular. Neredeyse Avrupa'nın yarısını bile ele geçirdiler. Neredeyse dünyayı ele geçirecektiler ama diğer alametlerde dünyaya daldığımız için ne oldu? Geri geldik. İnşallah onlar da işleriz. Ondan sonra düşman bize yeni baştan hakim olur. Evet bizim Allah rahmet eylesin dedelerimizi güzel çaba gösterdiler. Bir yere kadar getirdiler. Resulullah'ın müjdesiyle de müjdelendiler. Evet bu birincisi Sonra ikincisi nedir? Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde dediği gibi yalın ayaklı Araplar, çöl Arapları, bürcünceliler bina yapmada yarış yaparlar. Yüksek bina yapmada yarış yaparlar. Bu da bugün de apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Körfez ülkelerinde bakıyoruz. Bina yapmada yarış akıllı. Ondan sonra hadisin diğer tarafı nedir? Hadisin diğer tarafı eğer bir böyle gün olsa adi insanlar, kalitesiz insanlar, soysuz insanlar üst tabakalara gelir. Bu günde de öyledir. Körfez ülkelerinde de bütün İslam aleminde de. Başa gelenler yen soysuzdur yen dininde en adidir yen ahlakında adidir, haindir ama düşmanla işbirliği vasıtasıyla başa gelmişler ümmetin şeyini satmışlar bu da müjdedir Resulullah bunu da haber vermiştir şimdi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem gelen hadislere bir göz atalım bakarım bu nasıl e, bu alametler e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Biliyorsunuz Cibril aleyhisselam uzun hadiste iman İslam hadisinde Buhari Müslim'de geçiyor. Uzun bir hadistir. Cibril aleyhisselam bir Arabi kılıfında geliyor. Resulullah'ın önünde oturuyor. Ya Resulullah bana İslam'ı öğret. Resulullah da söylüyor. iman nedir? Onu da söylüyor. Sonra hadisin sonunda diyor ki Kıyamet alametle, kıyameti söylemene ne zaman kıyamet kopar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Mel mes'ulü anha bi'e'lemu mine's-sail. Kıyametten mes'ul olan soru soranından daha fazla bilgisi yoktur bu konuda. Yani ben de senin gibi bilgim yoktur bu konuda. Bu Allah'a has bir ilimdir. O zaman Cibril aleyhisselam diyor Resulullah'a o zaman şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp diyor ki: "Ve us'hbiruke an ashratin." Ama sana onun alametlerinin haberini veririm. Bu da Allah'ın bir nimetidir dediği ki Allah Teala bizden gizlemişse kıyamet gününü birden gelmez üzerimize gaflette ol olduğu diye hicretimiz olmasın diye ne yapmış? Geldiğine dair bize ne vermiş? Alametlerini vermiş. İşaretler vermiştir. Bunlar olduğunda işte kıyamet yaklaşıyor. Hatta bizi gafleten kıyamet yakalasın. Ya Rabbi bizi uyandırmadan hiccetimiz olmasın. Çünkü hiccet olsa bir kulun Rabbinin üzerine bu, değil, bu, bu neye delalet eder? Rabbimiz bize zulmetti. Bu adaletsizliğe delalet eder. E Rabbimiz de Sübhanehu Teala zulümden ve adaletsizlikten nedir? Münezzehtir. Mutlak adalet sahibidir. Mutlak zulüm yapmaz Allah Sübhanehu Teala miskali zerre. Evet. Sonra Resulullah diyor. Bıçı alametten haber veriyor. İzâ velidetil emetü rabbetâ. Eme, çölenin kadınına Arapça çöleye abdeller. Erkeğine dişisine eme derler. Kadın çöleye eme derler. Onun için Abdullah diyorsun. Emetullah diyor. Emetullah yani Allah'ın çölesi. Kadını Emetullah değilir, erkeğe Abdullah değilir. Onun için bir kadını tanımıyorsan çağırabilirsin ya Emetullah. Nasıl bir tanımıyorsun? Ey Allah'ın kulu çağırmıyor musun? E kadına da emetullah gelir. İşte çöle kadın efendisini doğuranda kıyamet olur. Cibil ayetini. Bu bir alametidir. E bu da çıktı. Ve çıkıyordu. Sonra hadisin devamı ve iza tatawala ru'atul iblin buhmu fil Ne demektir bu? Ruatil ibil Deve çobanları Şimdi Arap Yarımada'da Deve sürüsü Koyundan daha çoktur. Çünkü deve dayanıklı bir hayvandır. Koyun yeş yan yeşildir. Yer ister. Anlatabildim mi? Deve koyundan daha çoktur. Koyun da var, keçi de var. Ama nedir bunlar? Deveden azdılar. Onun için Resulullah Baş, Ficirimiz başka yerlere getmesin diye hadiste deva çobanları, ha? Deva çobanı nerede olur? Deva çobanı yalın ayak, He? şey basit elbiseyle çöllerde dolaşır. Neredeyi diken var, çim var, cider oralarda dolaşır deveyi yaydırır mevsimlerde yağmurdan dolaşır. Yani deve çobanının neye alamettir? Şehir ehli değiller. Deva dışarıda çadırını kurar, çobanlar dolaşırlar. Arapların çoğu da öyledir. Arap'ta şehir azdır. Ne diyor? يَتَطَعْوَلُونَ fil bunyan. Bina yapmakta ne olurlar? Yarış yaparlar. يَتَطَعْوَلُونَ Burada mucizedir arkadaşlar. Diyor ki Binayı yükseltirler. Yükseltmede de yarış yaparlar. Birincisi bu. İkinci Resulullah'a soruyor. Abdullah İbni Abbas. Ya Resulallah bu deva çobanları bir rivayette de diyor yalın yalınayaklı deva çobanları. Başka bir rivayette İmam Ahmet'te. Kim bunlar ya Resulallah? Diyor Araplar. İmam Ahmed'in rivayetinde Resulullah diyor, "Araplar adılı koyuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eyidir Araplar. Ne zaman bina yapmaya başladılar? 30 sene önce. Demek ki kıyametin alametleri bizim için başladı. Bundan önce de sahabe döneminde de başlamıştır. Onun için sahabe döneminde Medine'de ashab-ı kiram bir kısmi evler yaptılar." Başladılar iki kat vardır ama taştan para oldukça, ganimetler geldikçe evlerini ettiler. Orada da bazı sahabe dedi Resulullah'ın çıktı. Gördün mü hadis yerine zamanına göre de nedir? Mucizedir. Ama apaçuh mucizesi bugün günde belli oldu. yarım Yarımadası'na bakıyorsun, Suud, Kuvvet, Arap Emirliği, Ruman, Bakıyorsun bunlar ne de yarış yapıyorlar? Binelerde yarış yapıyorlar. Şimdi gökdelenler yarışı başladı. Özellikle Arap Emirliğinde, Dubai'de ve sayılı yerlerde. Bakıyorsun belgeseller çıkıyorlar hakkında. Neredeyse New York'a taş çıkartıyorlar, meydan okuyorlar. Gökdelenler Biz ne diyoruz? Âmenna ve saddafna semihna ve atağna Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi burada apaçık tecelli etti. Yani Suud'da olsun, kuvvet olsun, Arap yarımadası bulardır. Arap emirlik olsun, üman olsun, bakıyorsun, gök gelenler bakmış, ha, yarış yapılıyor. Çeşitli çeşitli ne yapıyorlar? Binalar yapıyorlar. Birbirleriyle de yarış yapıyorlar. Bu da mucize tecelli etmiştir. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tequmus sa'atu diyor ki kıyamet kopmaz ki hatta yubne nas buyuten yu yuvâşûneha min veşenil marâhili diyor ki kıyamet kopmaz hatta insanlar öyle evler yaparlar ki öyle süs verirler ona ki süsten Birbirlerine yarış yaparlar. Bu da o hadisin tamamıdır. Yani cinayet burada nedir? İçi tene illet var. Kıyametin alameti. Bir, bina yükseklerinde yarış yaparlar. E bunu herkes yapamaz tabi. Ama bunu çok zenginler yapıyorlar. Cökdelenlerde yarış yapıyorlar. Şimdi Körfez ülkesinde bir adet olmuş. En zenginleri geliyor. Ben körfezde en yüksek bineği dikiyorum. En zenginleri de kindir körfezler kardeşler? Aklınızdan geçmesin. Bir tane normal vatandaşları zenginleri var. Ama en zenginleri ha hakimlerdir. Oranın yönetimi yen olanın çoluk çocuğudur. Babalarının malı ya, ümmetin malına el koymuşlar. Ama Allah Teala Yumhil ve la yuhmil. Zaman verir ama ihmal etmez. Bir zere kadar hicce tüzerlerine kalsın Ondan sonra da azizin muhtedir. Şşş, hele çarpıları oları Ama ne ister? Zaman ister. Oların uzun kalmaları bizim lehimizedir. Biz imtihanda başarı çıkacağız. Olar sınıfta kalacaklar. Onun için bunlar musallat oldukça ümmetin üzerine bizim görevimiz nedir? Biz dinimiz çalışacağız. Bizim için cihat kapısı açılıyor. İster canımızda, ister da, ister zamanımızda, ister zamanımız dilimizde, ister, dilimiz ister kalemimizde odur meydan burası cihat alanıdır. Ama bu tağutlar baştan geçseler ne olur? Biz de yan gelip yatarız. Nasıl olsa dünya rahatladı deriz. Onun için bu bizim Lehimizedir. Bu de bizim için ne var? Fırsant var. Allah istese bunları bir gün alır. Allah kadirdir, muktedirdir. Ama bunlara zaman veriyor. Neden? Müslümanlar içlerinde imtihanla çıksılar. Çünkü bunların tuğyan etmekleri bizim imtihanımızdır. Biz nasıl demir, çelik olmak için Ataşa koyulur, kızarır, döyülür, suya basılır, ataşa koyulur, döyülür, suya basılır, çelike dönüşür. Biz de ehli cennete dönmek için, ehli cennet sifatini hak etmek için iptila olacağız. Sabredeceğiz. Malımız gidecek, canımız gidecektir. Aziyet çekeceğiz. Ne için? Taviz vermeyeceğiz. Taviz verdik, sınıfta kalırız taviz vermek yok arkadaşlar taviz veren cennete giremez koksunda da alamaz sabah edeceğiz İşte bu da nedir Allah subhanahu teala bize gösteriyor bunlar ne yapıyorlar şu anda hadisin tecellisiyle tam tecelli ediyor ne demektir binada yüksek yapmakta yarış yaparlar Bugün de bu. İstanbul'da da var. Yok mu İstanbul'da? İşte bak görürsünüz gökdelenler İstanbul'da 15 beş sene önce yokuydu. Bu da tecelli etti burada. Zenginler her çeşit bir gökdelen dikiyor. Benimki daha yüksektir. Benimki daha yüksektir. birbirleriden ne yapıyorlar? Övünüyorlar. Bir de bir hadisi Resulullah'ın diğer hadisi dedi ki evlerini Süslenler, o süsten de yarış yaparlar. Bugün de o kadar zengin değilsen, kuyuların üzerine hacim değilsen petrol kuyuların, ama zulümden, faizden, hırsızlıktan para kazanlar, ne yapıyorlar? Yen yükseklikte yarış yapıyorlar, yen de süste yarış yapıyorlar. Bura kadar sorun yoktur. Sorun ne zaman başlıyor? Bu halk seviyesine indiğinde. Ki inmiştir maalesef. Halk seviyesine inmiştir. İnsanlar, fakir fukaralar da bir, bir günde birbirleriyle yarış yapıyorlar. İşte hanımlar gidiyorlar, filan ne öne gittik, bu şey vardır. Adam da gidip kredi çekiyor, borca giriyor, faize giriyor gelsin, televizyonunu bilmem ne ekran yapsın, koltuklarını bilmem ne model yapsın, bilmem halısı ne olsun, ne oluyor? Birbirleriyle yarış yapıyorlar. Bir de süslüyorlar. Evler süslendikçe aşırı süsa, normal süs bir mahsuru yoktur. Aşırı süse gitmek, aşırı süsünde ölçüsü aşırı olmanda nedir? İsrahtır. İsraftır. Nedir o? Yani sen süs nedir? Şu anda bu maket bile süs'tür arkadaşlar. Bu çabenin maketi bile süs'tür. Ama bu nedir? Bunun bir görevi var. Bak bunu ben evime koysam bunun bir görevi var. Ben İkabe'ye hatırlatıyorum. Seviyorum çabayı. Yen bir bazodur. Onu koyuyorum. Anlatabildim mi? Bundan ben hoşnut oluyorum. Bu süs değil. Ama bunda israfa gittim süs olur. Mesela bunun makul parasına kadar dedi dedik. Bu mesela diyelim 50 liradır. Bu makuldur. Ama bu 250 lira oldu. Neden benimki daha ipekten yapılmış filandan olmuş, benimki daha üstündür. Zenginle fakirin farkı oldu. O zaman israfa girer. Bazo var 50 liraya, bozo da var 1000 liraya atabildim. 2000 bin liraya. hale beş bin liraya, on bin liraya biliyorsunuz şeyden satılıyor bunlar. Tartıyla satılıyor, yan açık alanda satılıyor. Onun için bu nedir? İsraftır. Bunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. İşte ümmetim bu şeylerle meşgul olur. Olduğunda ne olur? Kıyamet alemeti yaklaşmıştır. Dikkat edin. Evet. İşte bu nedir arkadaşlar? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem apaçık mucizeleridir. Çöle kadınlar efendilerini doğurur. Büyükünde körfez ülkesine bakıyoruz. Aynen, aynen şeyler yaşanıyor. Büyükünde körfez ülkesine bakıyoruz. Aynen binelerde yarış yapıyordur. Müslümanlara bakıyoruz aynen sindir. Bütün İslami ülkelere bakın. Ne kadar Müslüman ülkesi var bakıyorsunuz en düşük insanlar ele geçirmişler yönetimi istedikleri gibi ne yapıyorlar? Ümmetin malını istedikleri gibi süslerinde birbirleriyle yarış yapmada, övünmede kullanıyorlar. Ondan sonra bu da maalesef fakir fukarayı kader inmiştir. İşte bu da mucizedir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bu da mucizelerinden birisidir. Onun için alimler dediler ki Resulullah hadiste demiş Arapler deve çobanları yalın ayak attus sene önce gitseydiniz Suud'un başkenti Riyaz'da bir teneccette vardır. Şu anda Suud'un başkent Riyaz'a geçsen neredeyim dersin? Hele Arap ebirliklerine gitsen hiç ondan bahsetmem. Sanki Amerika'da yaşıyorsun. Siz nereye? Amerika ile yarış yapmak nere? Yalın ayaklı Arapler. Yalın ayaklı. At sene önce 35 sene önce Dubai'yi görsen belgesellerde hayrat edersin nasıl olur 35 senede bu kadar bir şehir değişilir. Arap yalın ayaklı. Elbiselerini o zaman da görsen nedir bunlar dersin. Ama Arap yalın ayaklı bugün de paralarıyla dünyaya hacim oldu. Bırak şimdi kendi ülkelerini rezil etmişler. Başlıyorlar belki diğer ülkeleri de rezil etmez. İşte gördük çörfez ülkeleri Sisi'ye nasıl destek verdiler. Bir de olabilir. Birbirlerine pas verirler, versiler. Ama bir musulman için musulmanı indirip kendileri yerine çafiri getirirler. Zındıkı getirirler kendileri gibi. Ondan sonra bu da yetmedi. Mali. Mali size ne Mali'den ya? Orada Müslümanlar mücahidler çıkmışlar. gidip Mali'de Fransızlara yardım ediyorlar, para veriyorlar. Savaşımız kazanır. Müslümanlara sakın getirmeyin başa. Endonezya'da. Malezya'da. Nerede Müslüman? Cumhuriyetlerde bile, Çeçen'de bile, Bosna'da bile. Suriye, Irak, kim sattı bunları? Yarımada deva çobanları sattılar. Suriye'de bugün de Müslümanları kim rezil ediyor? Bütün pislikler, bütün oyunlar bakıyorsun, körfez ülkelerinden çıkıyor, para babalarından, hatta Türkçe'yi bile. Bu cesareti kendilerinde buldular. Türkiye'yi de bile karıştırmaya kalktılar. Biliyorsunuz. Amerika'daki vaiz var, onu ile bile işbirliği yaptılar, onu bile maşa diye kullandılar, Türkiye'de paralarıyla karıştırdılar. Hatta belgeselleri de çıktı televizyonlarda, haberlerde. Bu apatuk da belli olan bir şeydir. Yani mübhem değil. Artık belli oldu. Bir de utanmadan çıkıyorlar deva çobanları. He? A, yan, yanın ayakları Resulullah adlarını koydu. Arabler dedi. Arab, yarım adası Arap. Dedi, kalkmışlar Resulullah'ın dinine düşman kesiliyorlar. Din düşmanlarıyla beraber işbirliği yapıyorlar. İşte bu kıyamet alametidir arkadaşlar. Buların orada olması bizim için önemli değil. Olsunlar. Ama biz ne yapıyoruz? Biz bunları gördükçe kıyamet yaklaşıyor. Dinimize sarılmamız lazım. Dinimiz için çalışmamız lazım. Allah bunları alır gider. Bunlardan önceleri aldı. Ne kaldı? Tarihin çöplüğüne gittiler. Tarih hatırlamaz. Kıyamet gününde de cezalarını çekerler. Ama bu bizim için bir nimettir dedik. Bunları gördükçe ne yapacağız? Hakkıyla dinimize sarılıp yolumuza dua ederiz. Davet ederiz. İşte alimlerimiz bütün hadis kitaplarının şerhinde bu hadisleri şöyle açıklıyorlar. Bunlar hepsi tecelli etti diyorlar. Ama bu tecelli etmesi bu etti bitti değil. Bak her güne ayak uyduruyor. Her dönemde bunun canlısını biz yaşıyoruz. Ondan sonra Resulullah'ın üçüncü haber vermesi çibi on beşinci oluyor. Ne diyor? Soysuz insanlar, düşüç insanlar, ahlaksız insanlar, adi, kalitesiz, şahsiyetsiz, haysiyetsiz insanlar ne oluyor? Üst tabakalara gelirler. İşte bu da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Hadisinde apaçıktır. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem La tequmus sa'atu Hatta yakune es'aden nasi biddunya Luk'u İbn-i Luk'in Diyor ki kıyamet kopmaz. Hatta dünyada en mutlu olan dünyayla sevinen dünyayı eline geçenden Luk'i İbn-i Luk'in Nedir? Adi Haysiyetsiz oğlu haysiyetsiz. Adın tarihe bakın. Tarihe de bırakın. Bugün de gelin her çeşit kendi ülkesinde baksın yöneticilerin hayatlarına bak. Kazzati çimidir, çimin oğluydur. La mubarak Misir'in çimdir, çimin oğludur. Bak işte Resulullah hadisi nasıl tecellidir. Hafız Beşer çimdir, babası çimdir. Körfez ülkelerindeki hakimler chimdiler. Babaları çimdir. Hepsi İngiliz adamıdır. Hepsi İngiliz adamıdır bunlar. İngilizce uçaklık yaptılar. Körfez ülkeleri hepsi Osmanlı devletine karşı çıkanlardır. Babaları, dedeleri karşı çıktılar halifeye beyat vermişler, sırtlarını çevirdiler, İngiliz'den el birlik yaptılar. Bunlar nediler? Adidiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aşaklıktılar, sefittiler, haysiyetsizdiler. Ne oldu? Ondan sonra Çin'di bugün günde bunlar diyor başa geçerler. Geçtiler mi? Geçtiler. Dünyalarında mutludular, mutludular. Para babalardılar. Diğerleri de bunlara tabi idiler pönüşan bin ali nedir babası kimdir bugün de bütün tagutlara bakıyorsun aynendir hepsi bizim ülkemiz de öyledir uzak yetmeyelim başta hakim olanlara bakıyoruz babaları kimdir bir kısmının babası da bulunmuyor babası da mender Demek ki hadis apaçuk tecelli ediyor. İşte aşağılık, adi, haysiyetsiz insanlar üst seviyelere gelirler. Bu kıyamet alametlidir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçuk bu rivayetlerde haber veriyor. Diyor ki bir rivayette de İmam Müslim'de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne hâ se Si hadda diyor ki aldatıcı iyiler gelir insanların başına. Yusaddiqu fiha yalancı yalancı sadık diye takdim olunur. Yalancı yalan meknesi haysiyetsiz yalancı insanlar bir şey söylerler evet derler doğru söylüyor. Ve yukezebu fiha's-sadiq. Doğru söyleyenler sadık insanlarda ne dese ee, yalan diyor ya. Buna inanmayın derler. Bugün de öyle mi? Öyledir. Adamlar yalancı. Al, al bak Kürtçe'de. Adamın hayatı yalan. Hayatı yalan dolan. Tarihi bozuk. Soyu bozuk. Her ne dersem var özlerinde. Biz tariha hükmederiz. Konuşmaya değil. Ama konuşurken aa doğru diyor bu diyorlar. Adam düşük insandır Resulullah'ın dediği gibi. Düşüktür, adidir, haysiyetsizdir ama konuştuğunda her şey onu dinliyor. Bu da nerede tecelli ediyor? Bakıyorsun artistlerdir, şarkıcılardır, ne soyları bakıyorsun bir bir kısmının belli değil. Adam konuşuyor kemerden aşağı sadece ama konuştuğunda her çeş olayları dinliyor televizyonlarda. Ama bir hoca çıkıyor konu içinde a at gitsin. Şimdi dinlemiyor mu? Ya bu neden bahsediyordu? Hadis tecelli ediyor. Ve utamenu fiha'l ha'in ve yakhawnu fiha'l amin. Hayin Bozgun, sadık olmayan insanı sadık diye gösterirler, emin diye gösterirler. Bu saklam bu para yemez, bu emniyetlidir, buna güvenebilirsiniz. Ama emin olan, Allah korkusu olan, ya bunlar haindiler, bunlar haysiyetsizler, bunlar para çalarlar, bunlar amanete riayet etmezler, yani kalipler terazi tersine dönmüştür. Evet. Sonra Resulullah devam ediyor. Bugün de o gündür arkadaşlar. Bunu yaşıyoruz. Sonra Resulullah devam ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yantiku fîher ruvaybidah. Diyor ruvaybidah da söz sahibi olur. Soruyorlar ya Resulullah ruvaybidah nedir? Yani bir yeni Arapça bir terim geldi. Sahaba bunu bilmiyor, soruyor. قِيلَ وَمَرُّوا وَيْبِذَتُ ya رَسُولَ اللّٰهِ قَالْ سَف۪يهٌ يَتَكَلَّمُوا ف۪ي أَمْرِ الْعَامَّ Sefih nedir? Düşük bir insan, haysiyetsiz, ilmi olmayan, cahil, He? insanların hayatında sonuçları hakkında karar verer ile ilgili teoriler koyar. Gördünüz mü? Bir rivayette tâfih diyor tafih bir adam. Yani itibarsız bir şahsiyet ne olur? Çıkmış ümmetin başına geçmiştir. İşte arkadaşlar bunlar hepsi bu hadisler tecelli ediyor olduğu gibi. Onun için alimlerimiz demiş ki Sefih soysuza soysuz olur. Hadiste geçtiği tafih ve sefih soysuza değilir. Bu da yaşanmış. Adam soysuzdur. Babası kimdir belli değil. Ama ümmetin başına geçmiştir. Bu alimler. Bak İbni Hacer bunu Fethül Bari'de açıklıyor. Feyzül Kadir'de İmam Menavi açıklıyor. E, nihayede İbni Esir açığlıyor. He, bu tafihten şey meselesini e, sefih meselesini yen itibarsız bir adam itibar sahibi olur yen cahil bir adam ama başa geçmiştir yani bir günde bir şarkıcı bakıyorsun ne kültürü var ne bilgisi var şarkı demiş şeytanın vasıtasıyla tutulmuş İnsanlar buna çitlenmiş. Bir şarkıda giderken bin milyonlarca insanlar televizyona çitleniyorlar. Demek ki insanlar dinliyorlar. Ama bir muhteber, aklı selim konuşuyor. Çin kaç tane dinliyor onu? Bir, binde bir tane dinlemiyor. İşte bu nedir arkadaşlar? Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği hadisler tecelli etmiştir. Onun için Bugün o gündür arkadaşlar. Bu hadisler tecelli ettikçe biz kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Bakıyoruz kıyamet yaklaşmış demek ki. Bugün yattık yarın Allah bilir ne olur. Onun için biz ne yapacağız? Dinimize sarılacağız. Dinimizin doğrusunu öğrenip onuyla yaşamaya sarılacağız. Yaşamaya bakacağız. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aşağılık oğlu aşaklık dünyayı ne yapar hâkim olur dünyanın keyfine bakar. Bugün de bakıyorsun aynensidir. Bir de yalancı sadık diye tanıtılır. Sadika yalancı adı verilir. Yani ölçüler tersine dönmüştür. Bir de bunların neyi olur arkadaşlar? Bunların Başa geçerler. Alimler diyorlar, başa geçmek nedir? Buların bukları olur. Buk nedir? Yani eskiden sur gibi üflesen her şey duyar bunu. Bugün de bu sur nedir? Medyadır. Bugün de bunların medyaları var. Bir şey diyorlar, işte televizyonlar, uydular vasıtasıyla dünyada her şey yapıyor. E bu buş şu da geçerlidir. Obama için de geçerlidir. Avrupa'nın başkanları için de geçerlidir. Hepsi bu hadiste şümle diyor bunları Bunlar istediği yerde konuşuyorlar. Dünya bunları duyuyor. Ama biz konuşurken ehli hak konuşurken kimse duymuyor. Duyduramıyor sende. Bakın bu hadiste işte tecelli etmiştir. Bunların medyaları var. Medya, bugün de en görevi nedir? Yalancıyı gerçekçi göstersin. Zaten batıllar medyayı kurarken ne kayda kurmuşlar bilir misin? Demişler medya Amerika özellikle. Zaten bütün pislik bu dünyada Amerika'nın başından çıkmış. Amerikalılar iç ayağlarını adaya bastılar. Adam öldürürler bugüne kadar. Ama kimse de cesaret yoktur. Bir belgesel çıkartsın. Bir buçuk saatlik bir belgesel Amerika'nın tarihiyle ilgili. Bütün dillere çevirsin bunu. Buradan sesleniyorum. Belki inşallah bir sadık insanın, bir işten anlamıyoruz, anlayanlardan bir belgesel yapar bula Amerika'nın tarihi. 250 tellik bir tarihleri var ama dünyayı işgal etmişler. 250 senedir her gün kan döküyorlar. Lafa da geçse demokrasiden bahsederler. Niye insanlar bunlara inanıyor? Çünkü medyaları var. Amerika'da medyayı kurar kayda kurmuşlar. Demişler ki o zaman da sadece gazeteler varmış. Yalan diyeceksin, yalan diyeceksin, yalan diyeceksin, hatta insanlar inansın. Bitmedi, bitmedi diyor. Dur yalan diyeceksin. Ediyorlar dedik yalanı, insanlar da inandı hayır. Diyeceksin, diyeceksin hatta kendini inanacaksın. Bu kaideleridir. Medya bunun üzerine kurulmuştur. Hatta kendin inanırsın bu yalan doğrudur. Bunu da bizde tarihimizde de var. Yalancı insanlar var. Bakın her yerde var. Hepimizde yaşamışız görmüşüz toplumumuzda. Her şey kendisine göre. Okulda arkadaşlarım da var. Yalancı diyor. Gelir oturur kendisinden bahseder. Ben böyle yaptım böyle yaptım. Uydurur lafları. Hatta öyle der ki kendisi yalan yalan sen neler doğrudur yapmış bunları. Aratabildin? Bu var. Hidin bir yalancıyı bulun. Bakın şey Apple ona Binance'in diye. Demek ki bunlar hepsi şeytanın elemanıdır. Yalan diyeceksin, yalan diyeceksin, yalan diyeceksin, hatta kendin inanacaksın. İşte bu medya budur arkadaşlar bugün. İşte yalancını sadık gösteriyor. Hırsızı emin gösteriyor. Sadıkı yalancı gösteriyor. Emin'i hırsız gösteriyor. Bu illere bu senelere aldanmayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sinine hadda'a diyor. Bu ne günleridir bu? Bu oların günleridir. bidah. Adam çıkmış İslam, din, diyanet bilmez. Bizim için dinimizi bize anlatıyor. Bakın bugün gün Türkçelere bundan çok var. Adam dinden konuşuyor. Kendisi de din düşmanıdır. Bizim dinimizi bize anlatıyor. Millet de doğrudur ya. Demek ki nedir? Bu bu geçici yıllara aldanmayın. Sizi bunların ne kadar dilleri güzel olsa... Sesleri yüksek çıksa bunlara aldanmayın. Ne yapın bunlara? Hiçbir zaman aldanmayın. Bu sizin için bir fırsat dininize sarılın. Hatırımıza ne gelmesi lazım aklımıza? Resulullah'ın müjdesi. Resulullah çıkıyor, bek'i ziyaret ediyor. Salam veriyor. Ondan sonra diyor Ya, ya Rabbi kardeşlerimi görseydin. Ashab diyor ben biz kardeşiniz değil miyiz ya Rasulullah diyor hayır siz benim ashabımsınız kardeşlerim benden sonra gelirler beni görmezler ama dinime iman ederler kimdir olar? biz hücündeki Müslümanlardır Hakiki Müslümanlardır sonra bir müjde veriyor onların hallerini belli ediyor diyor ki dinle, dinlerini Öyle zorlukla yaşarlar ki kardeşlerim öyle zorlukla yaşarlar ki elleri, bir tane elinde nasıl çöze taşını tutar öyle dinlerini tutarlar. Bir tane çöze taşını nasıl tutar elinde? Sana verilen bir çömür kıpkırmızı alt tut bunu. Nasıl tutarsın bunu böyle tutabilirsin. Sizler kemiğine iner. Ne yaparsın bunu böyle tutarsın. Biz de dinimizi bir cünde hakiki Müslüman nasıl tutuyor? İşte böyle tutmuşuz. Zorla tutuyoruz. Çünkü akıntı hep tersimizedir. Her şey tersimizedir. Ama tutacağız. Mecburuz. Neden? Müjde geliyor. Diyor ki oların elli ecirleri var. Kimden? Sizden. Yani bir sahabeden 50 daha fazla ecrin olur. eğer bugün de dinini tutsan, hakiki dinini. Al sana müjde işte. Hakiki İslam dinini bugün de tutsanız arkadaşlar 50 ecriniz var. Bir sahabeden fazla ecriniz olur. Onun için var mısınız? Varıysanız dini doğru öğreneceğiz. Bu alametler ortaya çıktı. Bu alametlerden de biz ibret alacağız. Resulullah demişse hak demiştir. Bugün de bunlar da çıkmıştır. Tecelli etmiştir. Onun için biz dinimizi elimizde tutacağız. Gönlümüzde yaşattıracağız. Güncel hayatımıza yansıtacağız. Taviz vermeyeceğiz. Demeyeceğiz şeytanın vasıtasıyla ne yapalım bu kadar oluyor. Bugün dünya değişildi. Zaman değişildi. Bugün o zaman değil demeyeceğiz. Din değişilmez, zaman değişilmez, değişse de mumin için değişilmez. Bak Resulullah haber vermiş, sahabeden daha fazla ecir vermiş müjde olarak. <gülüyor> Ama nasıl? Çöze taşı gibi. Bugün de var tutan var, bugün de normal düz yaşayan Müslüman da var. Ama kim müjdeye layıktır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> haber verdiği şekilde. Evet Allah hepimizi bu hakiki müminlerden etsin. İşte arkadaşlar bu kıyamet alametlerinin önemi nedir dedik? Budur. Önemi göreceğiz, bundan ibret alacağız. Masal gibi okumayacağız bir kıyametin küçük alametlerini. Bu küçük alametler bize bir uyarıdır. فَذَكِّرْ فَاِنَّ اَذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat. Hatırlatmak müminlere yararlıdır. Yok masal gibi gelip burada otururuz gidiyoruz. Abi gün bir şey öğrendik. Öğrendin amel edeceksin. Etmesen o vabal olur üzerine. İşte bunları görürüz yal, yalın ayaklı Arabler nasıl dünyaya hakim olmuşlar zannediyorlar öyledir. Ama burada Arapleri kötülemek yoktur. Arablerin adilerini Resullah kötüliyor. Çıbılardır. Ama sahabe de Arabidir. Dinimiz de Arabizedir. Her çeşin adisi kavminin efendisi olsa dinine hıyanet etse o adidir. Kavminde çöl olsa dinine sahip çıksa o efendidir. Onun için Bilal Bilal Habeşi Şam'dan döndü Hazreti Ömer zamanında haca. Geldi Medine'ye uğradı. Hazreti Ömer onu camide karşısında dayakına kalktı. Dedi bilen Efendimiz'dir. Onu da Efendimiz azad etti. Gördük mü? İslam'da nedir? Din kaldırır seni ve din aşağılarsın. Evet ama maalesef birçoğu da soysuzdur Resulullah dedi. Onlar başa çıkardılar. Adi, haysiyetsiz de başa çıkarlar. Bu cünde maalesef o cündür. Evet, hepimize Allah subhanahu wa ta'ala doğru yolu göstersin. Onun ile amel etmek, o amelden de sabit kılanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.